Muhterem dede, affetsin Huda. Nasılsın, iyi misin? İyi olmanı Cenab-ı Hak Celle Hazretlerinden niyaz ederim. Selamını aldım, derecesiz memnun oldum. Ben de sana selam eder, iki ellerini şefkatle öperim, duanı rica ederim. Nene, gelsenme yine... ''Nasılsın, iyi misin?'' ''İyi olmanı Cenab-ı Allah'tan diler, hatırını sual eder, duanı rica ederim.'' ''Sevgili kardeşim Nevzet abi, nasılsın, iyi misin?'' ''İyi olmanı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden diler, gözlerinden öperim.'' ''İnşallah refik olacağımıza çok seviniyorum.'' Allah gidip gelmek, rızasına muvafık olmayı nasip etsin inşaallah Teala. Muzaffer efendi, nasılsın, iyi misin? İyi olmanı Hak Celle Ala hazretlerinden diler, hatırını sual ederim. Nevzat Amucan'ın ve sizin hana halkına ayrı ayrı selam ederim. Kacim efendiler, Ahmed Efendiler, Vezir Amüceler, haneleri halklarının cümlesine selam eder, hatırlarını sual eder. Kazım'ın hane halkına selam ederim. Ankara'da bulunan kardeşlerimden Hacimin Efendi'ye, Şahin Efendi'ye, Niyazi Efendi'ye, Mustafa Efendi'ye, Şaban Efendi'ye, ...Hacı Mehmet Efendi'ye selam eder... ...hatırlarını sorarım. Erbil Bey'in, Ali Bey'in... ...ellerini öper... ...dualarını rica eder. Konyalı Hacı Mehmet Efendi'ye... ...hususlu selamımı tebliğ etmenizi... ...yüksek vicdanınızdan rica eder... ...ellerinden öperim. Bize selam yok mu diyen... ...Cemi kardeşlerimize... ...ayrı ayrı selam eder... Hatırlarını sual ederim Rahman. Şubat 25'te Hicaz yoluna Düşmeyi arzu ediyoruz Biz geliyoruz Belki gel geri gelmek olmaz Rabbimiz Son nefesimizi iman-ı kamilden ayırmasın Benim hakkım cemi kardeşlerime Ayrı ayrı helal olsun Sizde haklarınızı helal edin duadan unutman. Size Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a emanet olasınız. Rıza'yı hakkı bulasınız. İnşallah Hicaz'dan selamet gelirsek, siz de bize gelesiniz. Hacı Abdullah Efendi'ye veriyorum. Sizlere selam ediyor. Sevgili Hacı Dede, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisin. Bizden de sual edersen ellerinden öper, duanı reca ederiz. Neneme selam eder, ellerinden öperim. Bütün orada bulunan arkadaşların, hemşirelerin hepsine selam eder. Hormetle ellerini, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Bütün Ankara'da bulunan kardeşlerimi birebire saymadan hepsine selam eder, ellerinden öper, dualarını reca ederim. Yeğenim Hafız Tayfur Nasılsın? İyi misin? Ey olmanı Cenab-ı Allah'tan Diler, gözlerinden öper Dualar ederim Esselamu Aleyküm Allah selamet versin cümlenize